Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba, ben Aytaç Timur. Akif bugün aramızda yok. Ben tek başıma idare etmeye çalışacağım. Bugün bir konuğum var, birazdan onu size sunacağım. Ama öncesinde Gün Kitaplığı'ndan Aslı Derin, yazar ödüllü Aslı Derin Denek EEE kitabı gelmiş radyomuza bizim adımıza. Teşekkür ediyoruz Gün Kitaplığı'na. Ayrıca Macera Perez kitaplardan Cenk Çalışır'ın Beria isimli yine çok hoş çalışılmış bir polisiye romanı gelmiş. Macera Perez kitaplara da teşekkür ediyorum. Kitapların yolu açık olsun diyorum. Şimdi geldim bugünkü konuğumuza. Müjde Alganer hoş geldiniz Müjde Hanım. Hoş bulduk. Bir Artemis'ten Ziziro isimli kitabınız yayınlandı. Daha önce de iki tane romanınız ve bir öykü kitabınız vardır. Ruj'u Ruj ben okumuştum, evet. çok sevmiştim ve sizi ağırlamıştım burada ile evet. ilgili. Şimdi bu yeni romanınız Ziziro. Yolu açık olsun. Çok, çok hoş. Böyle yeşil zeytin ağacını <gülüyor> andıran bir kapağı var. Ama bu zeytin ağacının altında da yalnız bir kadın var. Kapakta da yalnız kadının boynundan uzayıp giden biraz böyle geçmişe dallanıp budaklanan bir tülbent ya da yazma var. Eşarp. Evet. Eşarp var. Nedense ben de bu yazma sözcüğünü daha çok seviyorum. E, kapakta bir zeytin ağacıyla yalnız kadın arasında bir bağlantı var mı? Tabii var. Ee, zeytin dalı aslında o. Zeytin ağacı değil. <gülüyor> ben hemen zihnimde onu tamamladım ağacım. Hiç e, problem değil. Şimdi romanın içinde Evladılik isminde evde yetiştirilen bir zeytin ağacı var. Bu zeytin ağacı kahramanımızı çeşitli yolculuklar yaptırıyor. Ona halüsinatif bir takım geçişler yaptırıyor. Yani onun bazı cevapları bulmasını sağlıyor. Müjgan'la beraber. Müjgan annesi evet. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Müjgan ve diren bir anne kız hikayesi Ziziro. Ziro biliyorsunuz Kıbrıs'ın daha çok kullandığı bir kelime. M ...ve Ağustos böceği anlamına geliyor... ...ya da cırcır cır böceği de diyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın içinde çok fazla Kıbrıs göndermesi var... <gülüyor> Siz de sanırım Kıbrıs kökenlisiniz. Evet annem Kıbrıs'tı benim de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> annem adı Müjgan değil <gülüyor> Yok annemin adı Müjgan değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müjden Hanım sağlam bir kaleminiz var. Çok iyi yazıyorsunuz. Geçmişe bu flashback'ler yapıyorsunuz. Bu esasında roman tekniğinde takip etmesi zor. Okuru zeki olmaya zorlayan bir yöntem. Ama sizin bir yandan da böyle akıp giden, hakikaten günlük hayatını 4-5 saatin telefonda geçirenlerin de çok okuyabileceği bir üslubunuz var. Bir de böyle bıçak saplar gibi arada bir durup cevap, hayır falan gibi böyle <gülüyor> çok abi. net şeyleriniz var. Ben üslubunuzdan hemen mesela okudukça o tadı alıyorum, seviyorum bunu. Bu artık kendiliğinden mi oluşuyor, sizdeki bir yetenek mi bilmiyorum ama ben şuradan başlamak istiyorum romanı okurken. Düşündüğüm bir şey. Bu sizin kendi öz yaşam öykünüz mü? Hayır benim öz yaşam öyküm değil. Ama e, benim hayatımdan motifler var. Kıbrıslı annemden motifler var. 19 yaşındaki ergen kızımdan e, ilhamlar var. E, tabii bir genç kız annesi olmanın getirdiği tecrübeleri romanda işledim mi dersiniz? Evet, kısmen e, gerçekten ondan ilham aldığımı söyleyebilirim rahatlıkla. Ama hikaye tamamen kurgu. Bir olay örgüsü var. Bu olay örgüsünün benim otobiyografik yaşamımla bilgisi yok tabii ki. <gülüyor> ben oralarda değil de daha çok aslında annenizle yaşadığınız ilişki tarafında evet. aldım bir. Sizin de şimdi itiraf ettiğiniz gibi kızınız tarafında aldım. Çünkü mesela çok hoş bir cümle var. E, annelik diyorsunuz. Biz hayvanlardan farklı olarak Yaşadıkça öğrendiğimiz bir şey evet. Şimdi mesela ben de baba olarak bunu hissediyorum Hatta evet. e, kendi çocuklarıma karşı Böyle ilk 4-5 yıl hissedememiştim bile Yani baba olmayı Ne zaman ki onlar karşıma oturup konuşmaya Onların bir birey olduğunu fark ettim O zaman babalığı da onlardan öğreniyorum Yani ne bileyim kendi babamdan getirdiğim bir bilgi Ya da sizin kitapta yazdığınız gibi Mememden çıkan sütteki hormonla gelen bir şey değil Diyor e, Burası da bana kıymetli geldi biliyor musunuz Evet yani Orada... anneliğin öğrenilmesi bana kıymetli geldi. Evet, Bilmiyorum. evet. Çünkü As... çok, bir şey, çok aynı, özür diliyorum yani. Ki. Bazen misafirden çok konuşuyorum. Ee, bir de... E, ...herkes için farklı. Orası tatlı geldi bana ve romandan bunu alıyorum. Yani bu böyle bir tümel <gülüyor> bir şey değil. Herkes de aynı yaşanacak. <gülüyor> herkes bunu farklı yaşıyor. Bunu hissettirmeniz güzel. Onu demek istedim. Evet. Ee, evet. Sonuç itibariyle... Ee, Müjgan ve dirinin sıra dışı bir diyalogları var. Müjgan sıra dışı bir anne, kızı da sıra dışı e, tabii ki. Bu sıra dışı annenin e, evladı olmak biraz da bir onun yalnızlığı etiyor, e, kendi yaşamında kendini ayrı kutu gibi hissedebiliyor, e, kim zaman dersi hissettirebiliyor. Evet, Müjgan'ın o demin dediğiniz diyalog çok esaslı bir diyalog. Orada Clarice Estes'in <gülüyor> kitabına da bir gönderme var. Biz işte bizim vahşi doğum ait Üç temel özellik vardır. Kadınların hamile olduğu dönemlerde bunlardan birisidir. Fakat biz karnımızdan çocuğu çıkarttığımız zaman aynı şey kendi için, kendim için de geçerli. Anne olmayı bilmeyiz zaman içerisinde. Emekle. ...emek verdikçe öğreniriz... ...emek verdiğimizde severiz... ...sevdikçe daha çok emek veririz... ...bu döngü böyle gider... Ee, ...işte... ...biraz da tabii... E, ...nerelerde yaşadığımız da... E, ...çok önemli... ...şu yaşadığımız modern... ...yani sözde modern yaşam içerisinde... ...anne olmayı... ...gerçekten tadıyor muyuz bilmiyorum... E, ...Müjgan da bunun biraz sıkıntısını çekmiş bir kadın... E, ...romandaki anne figürü... Ve gerçekleri kızına çok da sansürlemeden biraz hap vermeyi seven bir anne. Öte yandan bir de entelektüel bir anne. Çünkü <gülüyor> diren bir yerde isyan ediyor. Keşke diyor <gülüyor> öyle bana kitaplardan falan bahseden bir anne olacak yerine... ...beni kucağına alıp kuzum kuzum diye sevseydin diyor mesela. Evet. Bu, bu, bu, bunu ne yazdırdı size? Yani şimdi şöyle bir şey var. Kabul edelim ki hiçbirimiz mükemmel ailelerde doğmadık... E, ...mutsuz ebeveyn figürlerimiz... ...oldu hayatımızda. E, fakat... E, ...şunun peşindeyim, şu niyetin peşindeyim... ...aslında bu anneyi yazarken. Biz e, bu mutsuz figürlerin... ...peşinden, yasını tutarak mı... ...yaşamaya devam edelim? O tökezler bizim hayatımızın... ...bütününe bir damga ursun mu? Yoksa biz onları... ...kabul edelim ve özgürleşelim mi? Ve önümüze mi bakalım? Aslında... E, ...Müjgan zor bir anne ve biz... Hiçbirimiz yani bek şansı şey, az bir yüzde vardır ama hiçbirimiz mükemmel koşulların ürünü değiliz. O halde ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? İşte benim esas sorum buydu. Müjgan'ın e, varlığı ve direnin e, sorularıyla. Yani Müjgan'ı diren bir <gülüyor> fırlatma <gülüyor> rampası gibi mi kullansın <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. Çünkü her yaşadığında gidiyor Müjgan'dan. Bir evet. diyalog getiriyor. Ee, hayatında çünkü... ...en büyük imzayı atan kadın Müjgan. Baba silik bir figür burada. Baba silik bir figür olduğu için... E, ...bütün her şeyiyle aslında... ...ne kadar onu eleştirse de... ...onu iğnelise de... ...annesine bir yandan da çok hayran. Onun o kulluğuna... ...onun e, gerçekleri veriş tadına... ...hep onun verdiklerini... ...alıp bir kenara koyuyor. Onun değimiyle zulaya atıyor. Evet. Uh -huh. E, fakat kabul ediyor ki hiçbir zamanda Zula'ya attıkları e, bir şekilde kullanılamıyor. E, o sürüne sürüne öğreniyor bazı gerçekleri. Burnunu sürterek öğreniyor. Ama dönüp Zula'ya baktığında ya annem de bunu böyle söylemişti gerçekten diyerek e, bir aydınlanma yaşıyor. E, biz şimdi annelerimizi birey olarak görmekten biraz aciziz büyürken. Onları bir e, kadın olarak ee, toplumun içinde bir insan olarak algılamak işte de kolay değil. Ancak biraz işte büyünce, biraz tecrübelerince, hayat bize bazı şeyleri yaşatınca, e, annemizi birey olmaya, birey olarak görmeye başlıyoruz. O zaman onun sözleri daha çok kıymete biniyor, onun varlığı daha çok kıymete biniyor. O zaman biraz daha defansı herhalde oluyoruz annemize karşı tabii ben şimdi erkek olduğum için nedense <gülüyor> <gülüyor> kadınlarla anneler arasında böyle hiç aradan su sızmaz ee, bir de benim bir kız kardeşim var belki onlar öyle olduğu için bilmiyorum hiç su sızmaz böyle her şeyi onlar kafa kafaya verir planlar gibi bir duygu var ama romanda müjganla dirin arasında böyle bir ilişki yok tam tersine bir itiş kakış ilişkisi var ama bir yandan da sizin dediğiniz gibi müthiş bir bağ var gerçekten siz söyleyince fark ettim mesela roman boyunca dirende baba ile ilgili hiçbir iz yok Evet. evet Tabii miyim? Yok. Muyum? yok. Ee, bunu niye böyle kurdunuz? E, çünkü e, gerçek hayatta da örnekleri yok mu? Bazen baba vardır ama yoktur. Vardır ama varlığını hissettirmez. Diren, direnin babası böyle bir baba. Ee, Ağustos böceği güzellemesi de Aslında bunu orada Atıfta bulunan e, <gülüyor> Hoş bir metafor oluyor İnce bir metafor, evet. Bu arada çok mutsuz da bir evlilikleri var Evet ee, O evliliğin neden devam ettiği Annesinin Müjgan'ın mutlu tabii, tabii. bir evliliği var evet. Aynen. Ha, Onu kastediyorum hı hı. Ee, O Fransa'da kadar oluyorlar zaten Evet <gülüyor> Böyle romandan ipucu vermek iyi midir bilmiyorum da ya, Dinleyiciler için yani <gülüyor> Büyüyü bozmayalım da Evet e, Zeziro üzerine Müjde Alganer'le konuşmaya devam ediyoruz. Ee, bir yanda da mutsuz bir evlilikleri var ve bu e, neden bir mutsuz evlilik? Ta, onu böyle el yordamıyla buluyoruz. O, e, evet. Değil mi? E, şeyde evet. tam söyleyemiyor. Evet. Ee, daha çok derinin e, bir takım anımsamaları sırasında bunlara Hı -hı. rastlıyoruz. Çakıyor böyle. Evet. E, su yüzüne çıkan anımsamalar. E, erkeklerle ilgili düşünceleri arasında geçmişe dönüp... E, baktığında çıkan takım yorumlarda görüyoruz. E, evet, Müjgan mutsuz bir evlilik yapmış ama e, mutsuzluğunu kabul etmiş ve başka yöntemler geliştirmiş bir kadın. E, kendince geliştirdiği yöntemler de onun bir bakıma kaleleri olmuş. İşte o kaleleri de ...kızına bir, te, bir şekilde vermeye çalışıyor, kendince vermeye çalışıyor. Çünkü e, Diren ona devamlı e, senin mutsuzluğun bana da bulaştı diyor. <gülüyor> senin senin yüzünden ben de mutsuz oldum diyor. Fakat Müjgan çok akıllı bir kadın ve Diren'e şunu söylüyor. Yani evet mutsuz oldun ama bu yaşta mutsuz olmanın semeresini ileride hayat deneyimlerin sırasında farklı bir şekilde geri döndüreceksin. Sen onu başka bir şeye evireceksin. Diğer çok mutlu olduğunu zannettiğin arkadaşların tökezlerken sen belki de safa sağlam ayakta Duracaksın mesajını da vermekten geri kalmıyormuş ya. Harika. Şimdi roman'a döneceğiz ama burada sizin için bir şarkı seçtim ben. Çok güzel. Bilmiyorum ne dersen roman <gülüyor> bende. Bu şarkıyı söyledik dinleyicilerimize diye bir duygu oluşturdu. Sezen Aksu'dan. E, ben sende tutukluk aldım. <gülüyor> Çok güzel. Ve tukuko geldi <Gülüyor> hayatımdan çaldı Sezen Aksu'dan ben de tutuklu kaldım. Benim çok sevdiğim bir şarkı bilmiyorum. Siz sever misiniz? Ben de severim. Ee, sizin de Sezen Aksu gibi böyle topluma aynı tutma yeteneğiniz var gerçekten Müjde Hanım. Artemis yayınlarından çıktı Ziziro Müjde Algenir'in yeni romanı. Bunun üzerine konuşuyoruz. Şimdi Müjde Hanım ben sizi çok fazla tanımıyorum tabii böyle bir görüşmüşlüğümüz var ama bütün bu görüşmelerimizde Şimdi çok kibar bir kadın görüyorum. Teşekkür Ama romanı okuyunca <gülme> böyle... <gülme> Edepsiz. <kol> <gülme> Aynen. <gülme> <gülme> <gülme> ben bir sıfat bulamadım da. <gülme> <gülme> evet, kalemi, direnin e, yazdıkları, anlattıkları zaman zaman edepsizleşebiliyor. Evet, tanımlamaları biraz <gülme> böyle sert olabiliyor, doğru. Şimdi şey düşündüm, yani insanın günlük hayatındaki kişiliğini bir kenara koyup... E, masanın başına oturduğu zaman e, yazar olma macerası nasıl? Bunları yani böyle ıkına sıkına mı çıkarıyorsunuz? Yoksa o kişiliğinizi bir kenara bıraktıktan sonra yani yazarlık sonuçta şizofrenik <gülüyor> bir durum değil mi yani? Biraz. Oturuyorsunuz. Bunlar böyle bir coşkun ser gibi mi akıp gitti? Nasıl oldu? <gülüyor> ben... <gülüyor> e, açıkçası ben burada diren oldum. Ben müjdeyi bir kenara bıraktım. Diren oldum. Ve diren olarak yazmaya başladım. Ee, öyle sular seller gibi de akmadı hakikaten. Hani çok da uzun bir roman değil aslında. Ee, neredeyse noela. Ee, bir senede yazdım. Ee, üstünden de epey e, geçildi. Ee, o anlamda e, evet birazcık şizofrenik bir durum. <gülüyor> Ama e, şöyle bir şey var. Yazmak çok eğlenceli. Evet çok sancılı, evet çok telaşlı ama size kendini, kendinizi, size esir ediyor. Yani onun çekim alanına giriyorsunuz yazmaya başlayınca. Yazmadığınız zamanlarda aklınız hep evde. Şimdi şu iş bitse de bir gidip yazsam şu bölümü diyorsunuz. Ya da yolda işte yazarken karşınızda bir takım şeyler çıkıyor. Hiç hesapta olmayan o şeyler, o keşfedişler. Onları bulduğunuz anlar da çok keyifli ya da bulamadığınız anlarda bayağı sıkıntılı yani işte kabıdan eşiniz giriyor ama sizin suratınız asık nedenini anlatsanız anlamaz <gülüyor> böyle ilginç sancılara gebe tabii yazmak şimdi tabii biz günlük hayatta yaşarken bir bizim işlerimizi filan götüren bir zihin tarafımız var. Evet. Bir de bence gerçek kişiliğimizi oluşturan bir iç sesimiz var. <gülüyor> Yazdığımız zaman o iç ses devreye giriyor. Artık o özgürce akmaya başlıyor. Ve günlük hayatta söyleyemediklerimiz falan böyle kağıda kaleme gelmeye başlıyor. Aslında burada kurgu dediğimiz şey de tabii yazarın bu iç sesinden bağımsız bir şey değil. Haykırmaya çalıştığı şeyler orada haykırıyor. Ya da siz bu toplumun önüne bu kitabı koyduğunuz zaman, Ziziro'yu koyduğunuz zaman Değil mi? Bir etkiye bir iz bırakmak istiyorsunuz. O da esasında sizin günlük hayatta iş arkadaşınıza, komşunuza, annenize söyleyemediğiniz şeyler. Bu da belki bunu sanat yapıyor. Evet, doğru. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi yola çıkarken bir niyet ortaya koyuyorum. O niyeti besleyen doneleri toplamaya başlıyorum. ...bunları not alıyorum... ...karakterleri canlandırıyorum gözümde... ...onlarla yatıyorum, kalkıyorum... ...onlar benim misafirim oluyor tabii... ...bunlar hani... ...demin dediğiniz gibi bilinçaltının eserlerim aslında... ...biz normal hayatta olmadığımız şeyleri... ...roman kahramanlarıyla mı... ...yaşıyoruz derseniz... ...hayır... Ben de tamam demiyorum aslında. <gülüyor> Zaten bilinçaltı evet. ben kullanmadım. <gülüyor> o iç sesimiz benim dediğim. Evet. Yani çok evet. da öyle bilinçsiz, <gülüyor> böyle bir ilham geldi, yazdı falan böyle <gülüyor> düşünmüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir iç sesimiz var, günlük hayatta bize eşlik ediyor, rahatsızlıkları var. <gülüyor> Değil mi? Örneğin bir market sırasında bekleme rahatsızlığı var sizin kitabınızda da. Evet. Yani hepimiz yaşıyoruz bunu, market <gülüyor> sırasındaki <gülüyor> bekleme rahatsızlığını. Aynı. Ama işte bir id var, ego var, süper ego var. İdimiz o içimizdeki o iç ses bize neler söylüyor aslında ama ne yapıyoruz? Bastırıyoruz çünkü toplum içinde yaşıyoruz. Bir süper var, kendimizi göstermek istediğimiz bir kalıp var. Ne kadar inkar, inkar etsek de bu böyle. Ee, i̇ster istemez belki yazarken daha mı ide doğru yaklaşıyoruz sanki değil mi? Ee, o sesleri daha çok duyuyoruz belki de. Belki de gerçek yaşamda olamadığımız kadar daha cesaretli oluyoruz yazarken. Kim bilir. Tabii. Aynı zamanda tabii roman onu okuyanların dünyasında yeniden inşa etmelerinde bir enstrüman olarak her zaman tabii, duruyor. Tabii. Gücünü buradan getiriyor zaten. Kesinlikle. Oturup insanların üzerine konuşması <gülüyor> ya da kızması, öfkelenmesi, Hı -hı. öfkeli mesajlar atması etki gösterdiğinin <gülüyor> belirtisi değil mi? İzi o. Evet. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Romanda dipnot var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Niye koydunuz dipnotu? Yani ben biraz şaşırdım romanda evet. dipnota. Bazı Fransızca kelimeler var anlamayanlar için. Kıbrıs'taki meyveye falan da dipnot koymuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Fransızca anlayabiliyorum da. <gülüyor> Orada aslında bir deyim var çok da sevdiğim. Deyime de kullandım. koymuşsunuz evet. Onu da söyleyeceğim. Gancelise <gülüyor> <değil mi>? hep <gülüyor> gündürük diye bir şey var. Şimera'nın e, kapısı hep ayakta anlamında kullandım. <gülüyor> mutfakta ne var müjde e, hanım mutfakta e, yeni bir roman hazırlığım var e, daha farklı bir minvalde daha farklı. bir iki, iki ipucu ya. ipucu vereyim hemen vereyim <gülüyor> <gülüyor> bu yaşamımıza e, şu anki modern yaşamımıza bomba gibi düşen bir e, sıkıntı ikonu alan ama sıkıntılı bir şekilde yazılmayan yazılmayacak olan bir roman hazırlığım var inşallah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine kahramanımız bir kadın mı? Ee, kahramanlarımız iki kadın bu sefer. Hmm. <gülüyor> i̇ki ayrı ev, iki ayrı evin kadını. Evet. Kadınlar romanlarda daha fazla görünmeye başladılar. Bu bir hoşuma gidiyor. <gülüyor> bir yandan da kitapları acaba daha çok kadınlar mı okuyor? O yüzden mi böyle oluyor? Onu da merak ediyorum. Ya maalesef evet. Kurgu romanları özellikle erkekler okumayı sevmiyorlar. Ben de bunun nedenini bilmiyorum. Klasik mi okuyor erkekler mi okuyor? Yok, hayır yani işte güncel şeyleri, siyasi şeyleri okumayı daha çok seviyorlar ama e, kurk'i hayal ürünü olarak bakıyorlar. Sen yani gerçek olmayan bir şey okuyorlarmış hissi. olduğunu söyledi birkaç arkadaşım bana Hı -hı. E, ki bunlar çok okuyan yani kapsamlı okuyan insanlar demek ki böyle zihinsel bir e, algı engeli var diye düşünüyorum onların beyninde. E, acaba. Günlük yaşamda daha mı somut düşünmekten kaynaklanan bir defekt bu? <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> Siz ne dersiniz? Adam yani edebiyat yoksa <gülüyor> niye yaşıyoruz? <bugün? gülüyor> <gülüyor> Siz tabii yaptığınız <gülüyor> iş dolayısıyla çok doğal. Yani bu işi yapmadan önce de gerçekten yani edebiyatım ben bazen düşünüyorum mesela evet. yani bir insan dostu eski falan hmm. Allah'ım nasıl yaşıyor falan hmm. şaşırıyorum yani. Kendinize aradığınız yer edebiyat. Evet yani o çok evet, müthiş bir derinliği var diye. Öbür kurgu metinler nedir yani böyle <gülüyor> gelip geçici. <gülüyor> Onlar çok insani geliyor bana yani böyle ulvi şeyler edebiyat. <gülüyor> E, ...Müjde Hanım çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için... ...ben teşekkür ederim... ...varsa benim atladığım, söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz şey <gülüyor> lütfen paylaşın... Evet, e, ...çok şey konuştuğumuzu düşünüyorum... <gülüyor> ...çok teşekkür ediyorum... ...güzel bir yolculuğu olacağına eminim ben Ziziro'nun... ...inşallah... E, ...Müjde Algener'le bugün Ziziro üzerine konuştuk... E, ...önümüzdeki hafta... ...geçen hafta olduğu gibi veganlık üzerine... E, ...yeni bir yazarımla sohbetim olacak onun banttan kaydını yaptım haftaya banttan yayınlayacağız. Ben Aytaş Timur Dünyayı Okumaktan bütün Açık Radyo dinleyicilerine iyi haftalar iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta Dünyayı Okumak'ta yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünyayı Okumak Yazarlarla Yaratıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.